Efendim, günaydın. <gülüyor> Slide'larım İngilizce ama e, Türk katılımcıların hemen tüm Türkçe konuştuğunu gördüm. E, ben de Türkçe konuşuyayım. E, teşekkürler Ozan Davut için. E, bu son derece heyecanlı bir e, konu gerçekten. E, ben de e, nörobilimdeki e, özne kavramı üzerinde durmaya gayret edeceğim. Muhtemelen bir nöro okuptan söz edeceksek ileride bunun ortak paydası özne kavramak olacak. Nörobilim öznenliği kavramakta nereye geldi onu iletmeye gayret edeceğim bu konuşuna boyunca. Evet. Aristoteles'in e, sferik evreni e, burada. E, işte e, Antikide'de Kutalemius'unu da e, formalize eder. E, Thomas Aquinas'da e, daha sonra skolastik dönemde e, e, orta çağlara kadar e, taşıyacaktır. E, burada bu e, insan merkezli evren e, en dış halkada e, tanrısal e, daha daire tarafından garanti altındadır. Ve e, premo'den özne anlayışı da e, tamamen bu spek evrenin güçler dahil eder. E, ifade etmeye çalışacağım ki size aslında e, bu antroposentrizmin e, progresif bir desantralizasyonu bir e, ...Kopernik'le başlayan Devrimler dizisi e, tarafından artık özneyi e, yeni bir şekilde düşünmemiz e, gereken evreye e, getirdi bizim. E, Kopernik, e, dünyanın evrenin merkezinde olmadığını, klasik değişle bir kum zerresinden ibaret olduğunu e, söyleyecek. E, e, Premodern e, özne anlayışına ilk e, e, darbe e, bu olacak. Modern özneyi başlatan ise Descartes diyebiliriz belirleme işlemlerinde. Kartezian cogito esas olarak bir uzamlı şey içinde bedenini bulmuş bir düşünen şeyden söz eder. Res cogitans ve res extensa. Bu da aslında modern öznelliğin ifadesidir. Modern özne. ...özgür iradeye sahip... E, ...özler... E, ...fakat... E, ...Decart'ın... ...Res-Covidans ve Res-Ekstanzas'ı... E, işte, e, ...bütün zihin felsefesinin... ...temel... E, ...tartışma biçimde olacak olan... E, ...zihin-beden dualizmine de e, doğurur. Bu anglo Amerikan zihin felsefesinde... ...daha sonra e, zor problem... olarak ifade edilecektir. Modern fenomenolojide... E, bedenli e, zihin, bedenli bilinçlilik, bedenleşmiş bilinçlilik olarak e, ifade edilecektir. E, bakın premodenden moderne e, özne kavramının e, değişmesi aslında Türkçe karşılamıyor e, bu e, farklılığı. Oysa ki İngilizce'de to be subjective demek, e, bir şeye e, tabi olmak, dağ olarak e, tanrılara ve Tanrıların e, dünyadaki temsilcileri e, hükümdarlara e, tabi olmak. E, İngilizler hala yurttaş değildirler örneğin. Aa, e, subjectlerdir, citizenler e, değillerdir. Bu aradaki e, farkı e, Fransız devrimi ve onunla birlikte e, gelecek olan aydınlanma getirecek tabii ki. Artık bu e, özne, to be subject'ten subject olmaya e, evrilecek. Ki bu bir e, bedenini hareket ettiren bir agency, bir e, öz bilinç sahibi birey, özgür iradeye sahip birey. Öyle mi gerçekten? E, bu progresif desantralizasyon, Kopernik'le başlayan ee, Marks'la ikinci galibeyi alacak. İnsan topluluklarının e, eşit ve özgür e, bireylerin e, toplumundan ibaret olmadığını fakat mülkiyet ilişkileri doğalcısıyla yarılmış e, olduğunu ifade edecek Marks. Ondan sonra da e, Freud insanın kendi bedeninin de sahip e, olmadığını fakat e, insan zihninin bilinç ve bilinç dışı olarak e, yarıldığını e, ifade edecek. Bu nihai e, darbe gibi düşünülebilir e, e, antroposentrik evren e, anlayışına. Hmm. Aslında e, şimdi klasik fenomenolojiyi yaşayan post-fenomenolojik düşünceler bir tanesi e, beni e, ilgilendiren akımlardan biri. Bu, bu 3 O, Object Oriented Ontology e, akımın spekülatif realizmin de bir parçası. Örneğin ona dair düşünürlerden birileri, Larry Bryant'ın ve vertikal ontolojiler, horizontel ontolojilerle değiştiği zaman nihayet darbede vurulmuş olacak. Buradan kasıt ontikoloji adını veriyor Larry Bryant. Canlı ve cansız bütün antitelerin, asamdelerin Eşit düzeyde e, kavrandığı bir e, ontoloji biçimi. Bunun e, hukuka aktarımlarının ilk biçimlerini örneğin Ekvador anayasasında ya da e, Bolivya anayasasında görüyoruz. Doğanın doğrudan bir, e, e, bir, bir bir insan öznesiyle eşit düzeyde e, kavranılması gerektiği e, bu anayasalar biçimine girmiş durumda. Belki e, hukuk üzerine laf etmek bana düşmez elbette ama. E, rota örnekleri olarak düşünebiliriz belki de. Aa, ve sferik evren anlayışına e, lakancı düşüncedeki tam olmayan patu fikrini de e, koymak eklemek gerekir aynı zamanda. E, <gülüyor> peki e, çoğu a, kıta Avrupa'sı kaynaklı e, insan bilimleri aslında e, bilincin türeyişini ya da e, dilin e, türeyişini e, üzerine düşünmeyi yasakla vermeyin. Yani, lakan e, ex nihilo e, kavramıyla bunu e, ifade eder. Oysa ki yeni özne anlayışı zannediyorum ki bunu e, gerektirmektedir. Solda bunu ilk yapanlardan Julian James e, tartışmalı bir e, Princeton'da kürsüsü olan bir insan olmasına veren oldukça tartışmalı bir e, gereğinde alay alınmış bir bilim adamıdır. Aslında biraz önce e, Gül'ün ifade ettiği e, bu possession kavramının e, e, proto e, insan topluluklarının zaten e, özdenlik biçimi olduğunu ifade eder bir, bir kameral, e, bicameral mind dediği şeyde. Aa, ona göre bu e, bicameral minda sahip bir e, insanın Sağ hemislerine e, tanrılar emir yollamaktadır. Ve bu emirleri e, halüsüne etmektedir. E, e, e, o dönemin e, insanı. Örneğin Homeros'un İlyadası ile aynı Homeros'ların değil iki farklı Homeros'un yazdığı e, iddiasını da e, bu e, kitafta belirtir. Aralarında birkaç yüzyıl olduğunu. İlk İlyada'nın bir kameral bir e, e, yani bir insan türünü ifade ettiğini ama Odisea'da artık kendi benliğinin farkında yani self karşı kahramanların bulunduğu Odiseos'un da böyle bir kahraman olduğunu söyler. Günümüzde ise bu bilincin ya da dilin köklerini arayan alanlar kendilerine neurohistory ya da neuroarcheology adını veriyorlar. Ben uh, bu her türlü uh, insan biliminin başına nöro eklenmesine epeyce uh, kuşkucu bakanlardan doğrusu ama şu eredeki uh, insanı uh, önemsedim. Peki, uh, nöro bilim alanında özellik. Evet, bu uh, çabalar özellikle son yıllarda uh, çok belirgin. Bir böyle akıma e, nörofenomenolojidir belirli örneğin onun kurucularından Varela'nın e, yukarıda e, cümlesini görüyoruz. E, bu üçüncü tekil şahıs e, nörobilimsel verilerin birinci tekil şahıs e, deneyimle arasındaki büyük boşluğu kapatılmayı eee gayret eden yeni bir disiplindir e, şeklinde tarif ediyor e, alanı. Peki ben ne yapacağım? Ben eee e, bu e, özgür iradeye sahip, e, kendi bilinçliliğine sahip özne anlayışına e, neurobilim alanından nasıl itirazlar geliyor, biraz onu e, toparlayıp özetlemeye size. E, önce diniç dışı zihinsel süreçlerden e, başlayacağım. E, sonra beyin hasarında e, ne oluyor e, onları gözden geçireceğim. Um, Aylık Bey'in e, çalışmalarından e, söz edeceğim ki James'in bir kamera e, zihnini cerrahi olarak ortaya çıkartmanın başka bir yolu e, Aylık Bey'in. E, yeni görüntüleme de e, özlendiği nörel korelatı olarak ortaya çıkan geliren default mode network'ten söz edeceğim. Ve e, nörokrasisiyle de e, bitireceğim. Peki, e, bilinç dışı deyince e, bu neredeyse e, psikanalizm e, e, mülkünde bir kavram gibi. Dolayısıyla nörobilimde e, bilinç dışı biz e, farklı olarak ne kastediyoruz? Kabaca e, nörobilim bilinç dışını kullandığı zaman daima bu e, sıfat olarak e, bilinç dışı gibi anlaşılması gerekir. Bilinç dışı zihinsel bir süreçler. Oysa ki e, psikanalizde Aa, e, bilinç dışı bir isimdir. İki farklı e, büyük ekol var belki e, bilinç dışını kendilerine göre teorizi edenler. Anna Freud kaynaklı bunun biyolojik e, içgüdülerin kaynayan derinliklerdeki bir deposu olduğunu söyleyen ya da Lacan kaynaklı olan e, bilinç dışının bir dil gibi yapılanmış e, olduğunu e, söyleyen bilinç e, bu orta lakan, genç lakanın gerçekle de bilinç ilişkilendirmesi e, uzun bir tartışma, e, ona girmek istemiyorum şimdi. Evet, şimdi e, bilinç dışı zihinsel süreçlerden başlayalım. Bakınız e, şu ortadaki e, e, kara ya da kırmızı dikdörtgeni, e, beynimiz gibi kabul edelim, bir uyaran geldiğinde... Uyaran derhal e, modalitelere parçalanacak. E, duysal modalitelere parçalanacak. <gülüyor> Umarım bu bunu e, görüyorsunuz. Kırmızı fazla koyu Ben de epeyce açık bir kırmızı <gülüyor> oldu. Görülebiliyor muyum? Peki. E, dolayısıyla e, paralel akımlar e, bu parçalı bildiğin paralel akımlar bu parçalı bildiği modalite spesifik olarak izle, e, e, işlemeye başlayacaklar. Uyaranın o fiziksel e, tenomenal yaşantımızda bir bütüncül olarak algıladığımız e, bütüncül uyaranın görsel özellikleri beynin görsel alanlarında haritalanacak, benzer şekilde kişisel ve e, somatosensoryel e, modalitelere görünecek ve e, paralel akımlar şeklinde gidecek. Elbette ki bu uyarının motivasyonel özellikleri e, limbik alanlarda e, haritalanacak. Bu ilk basamaklar ki e, sinaps, sinaps, dört sinaps sürdüğünü söyleyebiliriz bunun. E, tümüyle bilinç dışımızda. Bilinç dışı, bilgi işlemede dediğimde e, kastettiğim bu. Bakın ancak dördüncü sinaps düzeyinde yani e, paralimbik ve e, prefrontal korteks ve oseler parietal korteksinin e, Transmodal alanlarına geldiğimizde artık bilinçli farkındalığımıza çıkacak bu yeniden birleştirilmiş bilgi ve ona bir cevap vermek gerekirse işte motor asasyon alanlarındaki davranış kalıplarından en uygun olanı seçilecek ve primel motor korteks alacılığı o uyarana bir eylemde bulunulacaktır. Dediğim gibi bilinçli farkındalık bu noktada ve bu nokta ancak 500 milisaniye e, sonra. 500 saniyeden önceki bütün e, dönem işte e, neurobelim için bilinç dışı e, zihinsel süreçler. E, bu ACM, HM, HM'i 2008 yılında e, kaybettik ve kaybettikten sonra asıl adını e, öğrenebildik. Henry Gustav Molaison bir epileptik ve döneminde her hiçbir ilaçla tedavi edilemeyen bir e, epileptik olduğu için e, o sırada genç bir beyin cereyağı olan e, Scoville tarafından radikal bir kararda e, e, ameliyat edilir. Ameliyat edildiği yer e, şu yapılar bakın bunlar mezar temporal yapılar ve bu tarihe kadar HHP kadar beyinde bir bellek merkezi olduğunun farkında değilken ve belleğin münicer bütüncül bir şey olduğunu e, düşünürken tek bir vakadan sonra e, bellek psikoloji radikal bir biçimde değişecek ve bugün anladığımız içinde artık bellek biçimleri sınıflayabilir e, hale geleceğiz. E, bakın şu maviyle gördüğümüz ekstremiset olarak da yani ifade edilebilir olarak da e, görülenler bilinçli farkındalıktaki bellek biçimleri Beyazdan örtüklerimizin tümü ya da implicit ya da örtük ifade edilen şeyler ise e, gelişim farkında daha çıkmayan e, öğrenme biçimleri. E, HM'de bozuk olan ki e, bu ameliyattan sonra yaşadığı bütün ömrü boyunca hiçbir yeni epizodik bilgi kaydedemeyecek HM. E, bu yeni girdiği iş, yeni gittiği, e, yeni taşındığı evi de dahil olmak üzere. Ama bakın sadece şu kadar bir alan. Bütün geri kalan bellek sistemlerinin HM'de korunduğu önce Brandon Milner e, Montreal'de daha sonra Susan Corkin e, MIT'deki çalışmalarıyla ki ölümüne kadar sürecektir bu e, birbiri artılar e, kanıtlanır. Aslına bakarsanız episodik belirgin kendisinin e, dahi e, fenomerar yaşantının e, %100 belirginin üretilmesi olmadığını e, göstermeye çalışacağım. E, Antonio Damasio'nun bu e, zamana kilitli çok bölgede retroaktivasyon e, teorisiyle. E, birkaç e, kavramsal e, özetleme yapayım. Damasyon'un teorisinin. Ee, bu konsantrik halkaları en dış halkasını primer sensör motor alanlar e, diye düşünüyorum. <gülüyor> Ve her bir iç halkanın e, bu dışarıya bir sinaps uzaklıkta e, beyin bölgesi olduğunu <gülüyor> düşünüyorum. Yani primer e, sensörü motor kortekslerden bir sinaps uzaklıkta e, beyin bölgesini düşünüyorum. E, Dokuş yukarı ya da upstream, e, unimodal asosyasyon korteksi diyoruz. E, konsantrik altalarda aşağı doğru gittikçe dolayısıyla sinaps e, e, sinaps uzaklaştıkça, daha transmodal alanlara, e, limbik alanlara doğru gideceğiz. Önce e, parçacık kayıtları, fragment records'tan e, söz ediyor, bakın e, e, damasyon. Bu ne demek? Eğer bu kırmızı akımı e, görsel bilgi işleme diye düşünürsek V1 alanıyla V4 arası al, arasındaki bu bağlantı buradaki parçacık kaydı dalga boyu analizini yapacak ve algılanan nesnenin rengini söyleyecek bize. Bu V1, bu da V5 ise eğer bu kez e, görsel dünyadaki hareketli bir nesnenin e, bilgisi işlenecek. Bakın bunlar parçalı bilgi paralel olarak e, gidiyor ve Dediğim gibi henüz daha e, bilinçli farkındalığınızda değildir. Bu e, e, sarı noktaları da e, işitsel bilgi e, işleme gibi e, düşünelim. Üçüncü halkaya geldiğinizde bakın artık parçalı bilgi birleştirilmeye e, başlıyor. Bu birleşme bölgelerine e, Damasio Convergence Zone e, adı veriyor. Ee, yokuş aşağı asosiyasyon kortekslerinde yani downstream alanlardaki bu convergent zonlar önce jenerik antite bağlıyor. Jenerik entity binding dediğim gibi e, bir yüzü, bir insan yüzü olarak tanınıyor. Ee, Oğuz benim çok eski e, dostum ama şurada yaptığım bağlama henüz daha Oğuz'u Oğuz olarak söyletmiyor bana. Sadece ciddi bir erkek yüzü olduğunu söylüyor. Bakın cinsiyetini söyleyebiliyorum. Emosyonunu söyleyebiliyor. Oğuz'u Oğuz olarak söyleyebilir Bir sinaps daha iman lazım. Bakın burası fosifoaminiz alanı diyebiliriz. Artık benim tanıdığım Oğuz diyebilirim. Sesini dekar diyebilirim. Şuradan da sesini da Ama hala dört sinaps geldik. Hala modalite spesifik bildiği birleşkleri nemiş bir şekilde paralel olarak işliyor. Bunu transmodal olarak bağlayabilmem için bir sinaps daha bilmem lazım. İşte artık transmodal kortexlere geldim ve bilinçli farkındalık bundan sonra başladı. Sesiyle ve yüzüyle bir bütün olarak tanıdığım Oğuz'u burada ifade edebilirim. Ama bu fenomenel yaşantı içinde Oğuz tek başına durmuyor. Sizler de varsınız. Sizler de bunlar olun bakın. Bir aşağıki e, halkada, ki buraya hipocampus diyebiliriz artık, bu bağlamsal ya da kontekst e, diyebileceğim fenomenel yaşantımı bağladım. Bakın aslında bir e, anterograd olarak giden bir, bir veksör oluşturmuş oldu. Şimdi e, bu fenomen yaşantıyı e, iki gün sonra hatırlamaya gayret ettiğimde bu orijinal yaşantı vektörünü gelen üretmenler lazım işte Multi-Regional Retro e, kasıt bu. Ve bu orijinal vektörün e, aynı şekilde e, mükemmelen yeniden üretilmesi neredeyse imkansız bir şey. E, tanıdığım en iyi bellek sahiplerinden biri olan Öket Hoca da yapamaz. Bu diye düşünüyorum. İşte onun için e, episodik e, belleğimizde hatırladığımız anılar daima fabrike edilmiş anılar, daima olmayan unsurlarında ekrendiği rektörel bileşenlere, hatalı rektörel yeniden kurulur. <gülüyor> Erken literatürde bakın, ilişki zihinsel süreçler karar vermeyi nasıl etkilediğine dair örnekler. Hoş bir örnektir. Lermit çok ünlü bir Fransız nöroloğu. Ama öyle ando-amerikan nörologlarına pek benzemez, fazla şakacı bir insandır. Nitekim bir Korsakov kuvuşunda. Korsakovlular HM'ler diye düşünebiliriz. O en ağır analistik durum Korsakov sendromundan sonradır. Nitekim Lerbit defalarca hastalarına yapıp ziyaret ettiği halde hastaları doktor biti daima ilk kez görüyorlar gibi davranırlar. İnsan kendini günde birinde e, elinin içine bir çuvaldız bir iğne saklar ve e, işte nörosensa her sabah yaptığı bir bonjour mesela insanlar <gülüyor> çuvaldız mesela eline batar. Ertesi sabah gittiğinde nörosensa doktorlar bizi yine ilk kez gördüğünü zannediyordur ama yağmur o ilk kez elini vermez. Kibar ve zarif bir Fransız bir beyefendisi e, olsa. Dolayısıyla eee emosyonel belleğin bilinç dışı e, emosyonel belliğin e, karar verdiğini nasıl etkilediğine dair. Tek bir vaka örneği fakat çok çarpıcı bir vaka örneği. Daha modern zamanlar, Tranel'de Damacy'nin prosopagnozide e, deneydi. Prosopagnozik bir dizi aslında. Prosopagnozik aşina yüzleri tanıyamamak demek. Evet artık Oğuz'u tanıyamaz olursa bunun hala bir erkek yüzü ve ciddi bir erkek yüzü olduğunu söyleyebilirim ama Oğuz diyemem artık. Benim için aşinalarını yitirmiştir. Sadece jenerik bağlayabilirim fakat spesifik bağlayamam e, antikalar. E, bu tür hastalarla yapılan bir deneyde bir e, elektrot e, bağlarla e, emosyonel tepkilerini kaydedebilecek. Buna e, Skin Conductance Response denir. SDR olarak e, e, e, kısaltılan Örneğin terleme bir otonomik emosyonel e, tepkidir. Bunu kaydeder e, Burk-Elektros. Bu kişilere e, kendileri için aşina olan yüzler tamamen e, yabancı yüzler arasında gösterilir. Kişiler hiçbir yüzü verbal e, ifade olarak hiçbir yüzü tanımadıklarını söyleyeceklerdir. Hiçbirini tanımadıklarını ifade ederler. Fakat aşina yüzlerde e, anlamlı yükseklikte bir e, galvanit deli cevabı e, üretecek İşte bu da yine e, e, bilinç dışı emosyonel belleğin aslında e, tanımayı gerçekleştirdiğini e, gösterir. Peki, e, şimdi ikinci sıraya gelelim. E, i̇man sendromundan e, Damacy'nin 90'larda geliştirdiği ikinci e, temel teori olan ve aslında nörohukuka da çok e, e, e, ilham veren, e, o zamanla tartıştığımız e, edinsel sosyopatik ya da somatik işaretleyici şeklinde çözülmüş. Bakın e, beyin kritik bir bölgesinde yani sağ isferi transmodal korteksleri hasarlanırsa eğer kişi kontrolaterel mekanını kendisine göre ihmal etmeye başlar. Tipik bir iman sendromlu hasta da işte saati böyle çizer bir yeri böyle kopyalar mekanın sol tarafını yani, ihmal ederek. O tipik lezyonda genellikle posterior temporoparieter alanları e, etkiler. Burada e, eski moda bir e, bilgisayarlı tomografi görüntüsü e, görüyoruz. Medial cerebral arterin inferior devizyonunun e, tıkanması. Bu çok ünlü bir kişi aslında. Federico Fellini. E, Federico Fellini gerçekten bu İnmeği geçirdikten birkaç ay sonra aynı sene içinde kaybedilecek. 1993 yılı içinde. Fellini çok önemli bir sinema yönetmeni olması yanında çok iyi bir karikatürist. Bakın inmesinden sonraki karikatürleri çıplak kadınlara özellikle düşün. Sağ tarafları çıplak kadınların gayreti çizilmiş, ama sol tarafları imal edilmiş. Aslında şu kırmızı renkte e, iğmesinden günler sonra tekrardan çizdiği şeye bakıp kolu imal ettiğini görüp e, başka bir kalemle, başka farklı renkte bir kalemle bunu çizecek. Burada Dovella Sinistra e, diyor, kendini çizmiş. Sol nerede? E, yani. Bunu Felline'nin kendi solunu e, araması olarak da yorumlayabiliriz. Aslında 1993 yılındaki e, İtalyan politik sorunun e, zavallı haline üzülüyor diye de, e, düşünüyoruz. Peki e, niye ihmali gösterdim? Bakın e, şu ihmalli hastalara bu iki ev arasında bir fark var mı diye sorulduğunda hayır bir fark yok cevabı verirler. Fakat hangisinde yaşamak isterseniz diye sorulduğunda altı gösterirler. Bir kez daha aslında e, ihmal edilen mekanın sol tarafının bilinçli farkındalığa çıkmadığı yine de e, karar verdiği etkilediğine dair çok çarpıcı bir örnektir e, ihmal literatüründe. Yine bir tek vaka Finnis Genç Aa, neredeyse e, benim yani davranışın örgüsünü e, kurduran vaka denilebilecek e, vaka bir e, demir yolu işçisi e, şu elinde de dönemin demir yolu işçilerinin kullanmak zorunda olduğu uzun demir çubuğu görüyoruz. E, bir Massachusetts kasabasında e, düşünün işte e, demir yolu e, çalışıyor. demiryolu yolu çalışıyor. Onları yapması için bu demir çubukta dinamiti e, yerleştirmesi lazım. Bir yan için e, dikkati dağılıyor ve e, dinamiti patlatıyor. Patlayan e, dinamik ne yapıyor? Bakın önündeki demiz aşağıdan fırlatıyor. Buradan giriyor. Yukarıdan da çıkıyor. Ölmesi gerekirken ölmüyor. Ölmediği yetmiyormuş gibi e, o dönemin Harvard Beyin Cerrahisi Departman şefinin deyimiyle hiçbir şeyde olmuyor. Bu dönemin nöroşirüji e, anlayışında prefrontal korteksin aslında hiçbir işe yaramadığı, Öyledir ya, e, genel e, e, klişede de beynimizin %10'unu kullanıyoruz. Evet, beynimizin %33'ünün hiçbir işe yaramadığını kanıtı olarak e, sunar. Allah'tan ama e, son derece titiz bir köy doktoru olan Doktor Barbo, e, ölümüne kadar izleyecektir Phineas Cage'i e, titiz notlarla. Ee, hiçbir şey değil, çok şey olmuştur aslında. Növüşümcünün beklediği e, e, felç olması, e, dilinin bozulması, böyle bir şeyler yoktur fe, ama e, bir e, yakınlarının değibine göre genç artık eski genç değildir. E, bu kibar, zarif insan tamamen artık e, tümüyle radikal bir biçimde kişiliği değişmiş deyin yerindeyse bir psikopat e, haline gelmişti. Nitekim, e, ölümünün sonuna kadar, ölümünün sonuna kadar hiçbir e, iş hiç tutturamayacak e, evliliği de, e, bozulacaktır. Peki e, 1860 gelgin ölümü, EVR vakasını, e, damasyaların EVR vakasını modern genç olarak e, düşünebiliriz. E, son derece iyi analiz edilmiş ve yakın bir e, teoriye e, yol açmış. IVR'ın e, cerrahiden sonra hasarlanan beyin bölgesini şu e, çekirdeğini şu sarı noktalar, e, sarı bölge olarak düşünebiliriz. Burası prefrontal korteksin ventromedyal ve bölümü. Ventromedial prefrontal korteks diyeceğimiz bu son derece başarılı iş adamı e, Loving Husband diye geçen adam e, Bu cerrahiden sonra artık iç gölüsünü Ve uz gölüsünü yitirir e, e, Emosyonal tepkisel diye uygunsuz, e, hale gelir Negatif e, geri bildirimlerden Hiçbir şekilde öğrenmez Ve bu negatif geri bildirimlerden Öğrenmemen Gerek iş hayatında Gerekse de e, eş hayatında ağır problemler yaratacak. Her ikisini de kaybedecektir. Günün olanaklarıyla yapılan bütün nöropsikolojik değerlendirmesi buna karşılık normal ve hatta üst düzey performansı göstermektedir. Buna rağmen hiçbir iş tutturamaz. Peki bu Normal gibi görünen e, kognitif süreçlere e, rağmen bozulan e, karar verme e, neyin nesi? E, bakın en erken e, yazı, burada Jeffrey Saver ve e, Antonio Tomasio'nun 1991 makalelerinde, IVR'da neler var, buna rağmen ne olmuyor, e, özetlemeye çalışıyorlar. IVR pekala e, ona bir problem olarak sunulduğunda, yazılı bir problem olarak sunulduğunda, bu problemleri e, iş kararları olsun, ahlaki kararlar olsun son derece iyi çözmektir. Dolayısıyla bu e, sosyal bilginin dünyada e, korunduğu aşikar buna rağmen iş ve eş hayatını e, alt üst ediyor. Demek ki korunan sosyal bilgi e, güncel kararlarında e, hiçbir etkisi olmuyor. Yani e, işte bu tek vaka zamanla e, birikecek ama yine de e, hani yarın düzineyi geçmeyen e, vaka e, felsefi çıkarımları da e, çok e, ciddi olan Damasio'nun e, somatik işaretleyici e, hipotezine yol açacak. Bakın ilk çalışmalar e, 90'ların başında yine e, HCR kayıtlaması yapıyor. Yani emosyonel tepkiye ölçen dediğim gibi e, bir takım uyaranlara e, karşı e, ter derseniz SCR cevabınız yükselir. Ve bunu bir otonomik cevaplılık olarak e, anlayabilirsiniz. E, ventromedial prefrontal kortekste e, 6 tane hastayı ki içlerinde IVR da var. E, bu bölgeleri hasarlı olmayan beyin hasarlılar ve normallerle kıyaslandığında e, görülür ki ventromedial prefrontal korteks hasarlılar IVR'da dahil olmak üzere bir takım e, sosyal uyaranlara e, tepki verilmesi gereken mutilasyon gibi, çıplaklık gibi e, herhangi bir cevap üretmezler. Oysaki temel a, uyaranlara ağrı gibi, yüksek ses gibi, e, derin soluma gibi e, normallerden farksız e, cevap üretirler. Amikalı hasarlılar bu cevapları da üretemezler. Ventronalya, profrontal korteksler bunları üretmede rağmen e, sosyal içerikli e, uyaranlar cevapçılıklarını yitirmişlerdir. Bir test geliştirmelerine, innova yetmelerine yol açar bu. Ayavacumar testi e, denilen ve nihayet IVR'ın da e, e, eksiğini dokümente edebilirler e, böylece. Bunu şöyle düşünün. Yüzer e, kartlık dört tane deste A ve B deste de, e, çok kazandırıyor. Fakat aynı zamanda çok kaybettiriyor. CRD testeleri az kazandırıyor ama az kaybettiriyor. Dolayısıyla e, uzun dönemde ABden çekmeye devam ederseniz kaybediyorsunuz. CRD'den çekerseniz ancak kazanıyorsunuz. Onun için dezavantajlı testeler deniyor ABD'ye. Avantajlı testeler deniyor CRD'ye. normalde görülüyor ki testin ikinci yarısına doğru stratejilerini değiştiriyor. CRD'ye geçiyorlar ve kazanıyorlar. Ventromedial ve frontal korteks evet. Bu değişmeyi yapamıyorlar. Üstelik ilk testte yapamadıkları gibi bu test bir ve altı ay sonra tekrarlandığı e, takdirde yine e, bir şey değişmiyor. Yine AV'den çekmeye, riskli karar vermeye devam ediyorlar. Niye böyle? E, bu ancak e, bir e, paralel deneyle birlikte anlaşılıyor. Bu kez e, testi uygularken e, still conduct response'u e, kaydediyor? Bakın o zaman 3 tane, üç değişik dalga e, e, kaybedilebiliyor. Bir, her ceza aldıktan sonra ki buna punishment SCR e, adını veriyorlar. Bir ödül aldıktan sonra, buna reward SCR adını veriyorlar. İşte PSR, scr R-SCR, rafisi atılanlar öyle gibi düşünün. Ama bir tane var ki testin henüz daha başında yok. Böyle bir 25. 30. kartı çektikten sonra e, görülmeye başlıyor. Ve özellikle de dezavantajlı destemeden önce, AB destesini çekmeden önce başlıyor. Görüyorlar ki Ventromedia Prefrontal Cortexilerde bu Anticipatory SCR kaydedilemiyor. Ancak normalde e, ortaya çıkıyor. Ve nihayet bu kez yine paralel kayıtlama diye düşünün. Fakat her 20 çekişten sonra bu kez bir verbal report alıyorlar. Bir Sözel ifade. Ne anladın şimdi testten? Bu ifadelere göre de testi dört aşamaya ayırıyorlar. Bir tanesi prepanishment, bir tanesi prehunch. Burada kullandığı kelime hunch. Hunch, İngilizce'de biraz argontrak bir şeydir. Mesela daha teknik bir terim olabilecek. GES gibi ya da ne bileyim daha da premonition gibi bir şeyi kullanmak yerine hunch'ı kullanıyor. E ben de kıllanma diye çeviriyorum <gülüyor> evet, Türkçe'ye. Ee, ne demek? Hanç şu demek. Ya bu işte bir iş var. Demek. Evet. Henüz şey değil ama. AB kötü demek değil. İşte konsept level'da AB kötü e, diyorsanız ancak. Görünüyor ki normallerdeki bu ASCR'ler daha prehanç. Daha kişi kıllanmadan, ya bu işte bir iş var demeden ortaya ortaya çıktığı anda da davranış değişikliğine neden oluyor. Artık AB'den değil, CD'lerden çekme eğilimi gösteriyorlar. Ventromedial korteks hasarlılardan biri, pardon normallerden bir bölümü dördüncü aşamaya ulaşbiliyorlar bile. Ulaşmadan bitiyoruz. test. Ventromedial bir bölümü ise dördüncü aşamaya ulaşıyorlar. Buna rağmen AB'den çekmeye ee, devam ediyorlar. İşte herhalde eee Tasfiye özgür irade free bile en büyük narsozanstan gelen zarar burada e, kişi A B'nin kötü olduğunu e, e, ifade ediyor. Buna rağmen riskli davranmaya devam ediyor. E, e, karar vermesinin hiçbir rehberlik göstermiyor. Ve nihayet bakın bu kez burada gördüğünüz e, iki beyin. İki tane erken edinilmiş aynı bölge hastalığı. Yine entromedia prefrontal korteks, fakat bu iki olgudan 14 aylıkta edinmişler e, hastalığı. Klinik olarak hemen neredeyse edinsel sosyopatiyle aynı özellikleri gösteriyorlar. Negatif hikmetlerini öğrenmiyorlar, daima riskli davranıyorlar, biraz daha e, saldırganlar, daha böyle bir e, klasik psikiyatrenin psikopatik davranışsal şeyine kavramına uyan şekilde. Bence o edinilmiş hasarlılar çok öyle kavgacı, çok fiziksel değiller. Sadece yanlış <gülüyor> kararlar veriyorlar. Kohlberg bir e, e, moral gelişim şeması geliştiriyor <gülüyor> Buna göre üçe ayrılıyor. O her e, level. Yalınlarda kendi içinde seviyeleri <gülüyor> eee Sona bakarsanız postkonvansiyonel'e, bu postkonvansiyonel insanlar artık evrensel insanlık değerlerini içselleştirmiş olanlar. Yani e, normal bir ülke vatandaşlarının çok az bir bölümü e, postkonvansiyonel e, aşamaya ulaşıyor. İşte e, 1980'lerdeki bir çalışmaya göre mesela Amerikan yurttaşlarının %15'i falan postkonvansiyonu. E, <gülüyor> bakın, mental medial profrontal korteks hasarlılardan e, bir tanesi Post-konvansiyonel düzeyde Kolder e, problemlerini çözüyor. Ha, bu erken edilmiş hasarlar prekonvansiyonelde takılmış kalmışlar, gelişmemişler. Oysa ki işte normal yurttaşların en az konvansiyonel aşamada e, olması Yani bir kez daha e, teorik olarak önlerine e, ahlaki sorunlar sorulduğunda e, yüksek ahlaki düzeyde bunları çözme yeteneğine sahipler. Fakat e, edinilmiş sosyopatlar, klasik sosyopatlar gibi günlük hayatta devam ediyorlar. Bir gün e, işte e, kısa zamanda, yıl 2003, e, felsefe alanında da e, alınacak. Onun ayrıntısına girmeyeceğim, ama Adna Roskiz bir filozof. E, ne olacak şimdi e, özgür ülkeye diye meslektaşları bile tartıştı. İşte yani bunun gibi onlarca makale Bir tanesini örnek olarak kurdum. Peki, um, Aylık Bey'ine gireyim şimdi. Ee, Aylık Bey'in 1960'ların e, başı, nöroşörcü ücretimiz Van Wogen e, e, bu kez. E, Michael Gazaniga ise daha doktorasını yeni almış genç bir e, PhD'li e, nöropskolog. Ki daha sonra komitif nörosainsinin kurucu babası e, olacak kendisi. E 1960'lar boyunca e, heyecanla Hamburg'un epilepsi cerrahisi için e, beyin iki hemisferini birbirleriyle büyüyle konuşturan korpus kallozum yapısını kesmesini bekleyecek ki beyin ikiye ayrılsın. Jönil e, Jeynes'in dediği e, antik e, insan modern zamanlarda yeniden üretilsin. E, iki kameralı e, zihin e, haline gelsin. Bakın e, ön görüşü e, post operatuar olarak IQ'nun değişmemesi benlik algısının da değişmemesi. Gerçekten bu vakaların hepsinde de böyle oluyor. IQ'ları aynı kalıyor, benlik algıları değişmiyor. Diğer bir beklenti, diğer bir prediksiyonda sol elde yoklanan nesnelerin adlandırılamaması. Bu öyle bir deney düzenliği ki bu kez artık ayrılmış olan ve birbiriyle konuşmayan iki hemisfere iki ayrı uyaran düşürülebiliyor. Dolayısıyla da sol elde yoklanan bir nesne sağ beyin yarısına gittiğinde sağ beyin yarısında dil temsil edilmediği için o yoklanan nesnenin ismi söylenemeyeceğini e, öngörüyorlar. Nitekim e, gerçek oluyor. Bakın e, WC vakası en erken bildirilerden bir tanesi işte ışığı görünce sol ele e, ışığı görme sağ hemisferi düşürülen bir uyara ışığı görünce büyümeye bas diyor. Ee, sağ hemisfer e, ışığı görüyor, düğmeye basıyor fakat e, verbal ifade, verbal report, bir şey görmedim oluyor. Bakın e, sağ hemisfer'e bir karnı kış manzarası düşüyor. E, sol hemisfer'e ise e, bir e, tavuk pençesi düşüyor. Sol Küreyi seçiyor, yani karlı kış manzarasını gören temizlerin kontrol ettiği el küreyi seçiyor. Ee, tavuk pençesini gören solarislerin kontrol ettiği el ise tavuğu seçiyor ee, doğal olarak. Bakın bu da World e, Report. Niye e, solar küreyi seçti? Diyemiyor ki bir e, herhalde e, doktor Gazanigalp. Ee, sen düzenbaz bir adamsın herhalde sahnesinde karg maçı gösterdin onun için seçmiş olmalıyım. Onun yerine bakın ne yapıyor? Diyor ki e, kürek e, tavun pençesiyle gider çünkü e, kümesi temizlemek lazım. Böylece işte Gazaniga'nın sol hemisler yorumcusu. Bu tamamen bir tamamen fabrike edilmiştir diyorum. E, Left Hemisphere Interpreter kavramı doğmuş evet, olacak. Bakın Left Hemisphere Interpreter'in yaptığına, sağ hissere gül emri veriyor Gazali'de. Ps vakası bu kez. Niye gidiyorsun diye sorduğunda Gazali'de. Her hafta geliyorsun bana bu komik testleri yapıyorsun. Onun için gidiyorum. Yürü. Sağ hissere düşen emir. Nereye gidiyorsun diyor Gazali'de. Aa, mutfağa gideceğim. Kol alıp geleceğim verbalik ee, e, şimdi bir korku filminden sahneler izliyor. Bu kez bir ilk Diyor ki Doktor Kazanika seni severim. Fakat bugün nedense beni korkutuyorsun. Samisler'e penne kelimesi gösteriliyor. Sol elisler, renkli şişeler görüyor. Bunların içinden e, pembe şişeyi seçiyor ve e, cevap olarak da pembe güzel bir renktir, diyor. E, bu Sonemisver yorumcusu e, kavramını e, geliştiren yıllar içinde bir dizi e, çalışmalı. Peki, e, Sonemisver yorumcu sağ hemisfer mi? <gülüyor> Sadık Gözlenci e, adını vereceğim. Gazalikalı'na. Bakın, e, geç çalışmalardan biri, 2000 yıldır artık e, öyle bir deney güze ki Bir dikdörtgen düşünün hedef yüzde seksen oranına yukarıda çıkıyor. Ama tamamen rastgele, tamamen random bir biçimde çıkıyor ve deneklerin bu ifade ediliyor. Aa, bu e, hayvan modellerinde de iyi oturmuş bir deney düzeni aslına bakarsanız. İnsan olmayan bütün hayvanlar bu arada farelerde bir süre izledikten sonra gidip tepede duruyorlar. Ve yüzde seksen başarılı oluyorlar aslında. Buna maksimizasyon da veriliyor. Hey e, Deney bu deneysel literatürde. Aa, sağ prefrontal hasarlı hastalar, Aa, pardon sol hemisfer hasarlı hastalar, ee, fareler gibi davranıyorlar ve maksimizasyon yapıyorlar. Normaller ise bir örtek, örüt düzenrehmi diyorlar. Yani bu onlara rastgeleden ee, ee, bir hali ve bir bir içlerinde probability matching denilen e, şekilde ifade edilen yöntemi seçiyorlar. Başarıları %68 ee, oluyor. Ee, sağ hemisfer hasarlılar normal insanlar gibi davranıyor. Sol hemisfer hasarlılar e, fareler gibi davranıyor. <gülüyor> JW ve 2 split brain, 2 aylık beyin e, hastası. E, onların sol hemisferleri insanlar gibi davranıyor. Sağ fareleri buna karşılık fareler gibi aslında. Böyle bir e, fonksiyonel çalışmasında da benzer <gülüyor> e, bir şey. Yine demeklere açık bir biçimde rastgele olduğu söylendiği halde, random olduğu söylendiği halde e, bir implicit, örtük bir e, düzenek vehme diyorlar e, ve bu vehim, daha sol prefrontal korteksteki bol aktivitesini e, pozitif korele ediyor. E, buna gamble esfalesi de e, deniyor. İşte e, bilirsiniz, e, rulet oyununda e, siyah ya da kırmızıyı seçmenin arkasında e, anan e, imtisip örtük e, düzenek fikrine hmm. tamamen e, random olduğu. Peki, e, oğuz ne kadar zamanı? Birisi ama. Hadi ya. E, peki, e, o zaman çok hızlandım. 2000'li yılların başından itibaren istirahat zamanında gerçekten istirahat etmediğimizi fakat beyin enerjimizin %60-65'ini harcadığımızı ve bunun da özellikle orta at yapımlarında oluştuğu görüldü. Bakın şu bir, bir görev sırasında susan bölgelerin istirahat edildiği düşünülen zamanda parut parladığını gösteren efemeral görüntüleri. Bunlar Orta at, posterior singülerat ve anterior singülerat e, gibidir. Dolayısıyla e, insan dışındaki bütün türler gerçek anlamda istirahat ederlerken e, in, insanın istirahat etmediği, istirahat etmesi gerektiği zaman da e, evet. görülür. Buna Raichel bifold network adını verdiği evet. işte bir Harvard çalışmasında e, e, bu e, kendiliğin noral e, temel olarak teorize edildi. Bu alt bileşenleri bakıldığı Bir dorso prefrontal bileşeni var ki şimdi ve burada kişi kendini tahayyül ettiğinde aktif. Kendini gelecekte tahayyül ettiğinde ise medial temporal denilen direşim aktif. Bundan itibaren artık bir özellik növresine girmemizin mümkün olduğunu düşünüyorum ben de. Bakın aynı yapılar normal kişide parın parın parlayan bu orta at yapılarının eee minimal consciousness state'te konnektivitesinin e, düştüğünü eee vegetative state'de yeni verilen politikli correct isim olan bu um, e, Unconscious an wakeful state eee denilen durumda iden iyi eee görüyoruz lekin non-REM uykusunda e, tümü e, susacak. En height nöroplastisite eee e, Katrin Malabu, ki Türkiye'ye de gelmiş e, Fransız e, filozofu, özellikle prastiste üzerinde e, e, çok çalışıyor Beni neuroscience üzerinde köprülemeyi yapan modern filozofların e, başında gelen e, isimlerden. E, şu e, bir monografi düzeyinde ince bir e, kitabı, e, prastisteyi e, tarif ediş biçimi... E, bir yandan şekil alma kapasitesi, bir yandan şekil verme kapasitesi olarak e, sınıflıyor ve iki kutbu olduğunu söylüyor. E, şekil alma, heykeldeki gibi, plastik e, nesnedeki gibi. Bir kez şekil aldığı zaman eski haline dönememe anlamına geliyor plastik e, değişiklik. Ama aynı zamanda e, plastik bombada olduğu gibi e, e, yok olma kapasitesi de. Elastisite diyor, plastisiteden o dehası çıkarsa minus its genius, o zaman elastisi neden söz ediyoruz? Elastik olan şey, eski haline dönebilen bir şey. Fakat plastiste bir kez şekil e, değiştirdiğinde eski haline dönemeyin. Nöroplastisi'ye bakacak olursak, e, gelişimsel plastiste, e, işte 20 yaşların ortalarına kadar süren ve e, insanın erken nöro mimarisinin ilişkin mimarisi haline e, getiren bir şey. Malabu yine e, homo Sapiens'in genetik olarak belirlenmemek için belirlenmiş tür olduğunu söyler. Çünkü bu e, erken 20 yaşlara kadar bütün o çevresel etkileşim, ki e, Richard Dawkins buna memetik belirlenme diyecek, e, psikanaliz bunu başka şekilde e, teorize edecek. İşte bütün bu çevresel e, etkileşim, emsasız tek <gülüyor> insan bireyinin e, e, yaratacak e, bir etkileşim süreci. Bu primatlar içinde de bir tek e, homo sapiensin sahip olduğu e, neoteri denilen e, özel, yani ilişkin mimariye çevresel etkileşimle geçme. Ömür boyu sürecek olan modülasyonal plastiste sayesinde yeni deneyimleri e, kaydedeceğiz ve daha sonra hatırlamak üzere. E, akut beyin özellikle e, olabildiğince e, onarabileceğiz. Fakat yine de e, bir yıkıcı plastiste var ki Örneğin bunu en iyi Alzheimer hastalığı tarzı neurodegeneratif hastalıklar e, gösteriyor. İşte e, bütün bu gelişimsel plastiste boyunca edinilen e, öznelik, bu e, yıkıcı plastisteyle de e, kaybedilme o kanserine sahip aynı zamanda. Bu psikanalizin dahi e, değinmediği bir şey. Örneğin alem var mı? Bir takım yaşam durumlarından maruz kalma ya da öznelliğin değişebileceğini, politik devrimleri, artistik yaratılır, bilimsel keşiflere maruz kalmanın öznel değişikliklere neden olabileceğini, bütün bunlar belki son derece nadir olaylar ve aşık olmanın da böyle bir öznellik değişikliğine hmm. neden olacağını söyler. Elbette ki psikometrik de e, özneyi eski özne olarak e, çıkaracak. Ee, peki bu e, son slaydım ee, bir neo fenomenolojik yeni özleden söz eteceğiz. Buraya postmodern demek istemiyorum postmodern imperialistik anlamları nedeniyle ee, bütün e, kadim psikanalizin yanı sıra e, neuroscience da, neurobiyoloji de aracılığıyla bize yeni sunduğu e, durumları birleştirecek bir öznen anlayışı olmalı diye düşünüyorum. Öznenin kökenlerini elbette ki birogenizine <gülüyor> e, idap edebilmeliyiz. E, böyle bir yeni özne aslında hala fütüristik bir e, tasarım olabilir. Bu elbette ki bu yeni öznelliğin e, bir e, bir distopik bir fütürizm olmaması için bir, bir e, politikanın başına da bir Nar koyup e, yeni emancipasyon e, politikaları düşünmeliyiz e, bu e, horizontal ontolojiler e, için e, nöro hukukun burada olması gerektiğini e, düşünüyorum. Bu o, distopik olmayan e, fütüristik toplumun e, yeni öznesini kendine e, e, nesne edinecek. E, yeni hukuk. Aynı zamanda e, e, bu gelişimsel plastistinin e, çevresel etkileşiminin nasıl ilişkin e, mimariyi oluşturduğunu e, altına e, çizmeye çalıştı. Bu halde pedagoji ve bir nöropedagoji e, olarak yeniden e, yani, e, tasarlanmasının e, önemini gösteriyor. E, hegemonya yıkılır yıkılmaz neden yeniden yeni hegemonik düzenler e, kurulduğunun açıklaması, belki de tartışması bunlar üzerinden düşünmeyizdir diye düşünüyorum. Kusura bakmayın çok teşekkür ederim. Konuşmacıyı çağırır mı dışarıda? Şimdi,